Bölge. Çevirerek radyoya uygulayan Talia Turan, yöneten Asuman Korat, efekt Ertuğrul İmer, Cankut Ünal. Oynayan sanatçılar Sandra Tomris Oğuzalp Christian Kerim Afşar Noel Müdrike Coşansu Madame Clara Nurşen Koç Monsieur Claran Ergün Uçucu Alin Tülay Bursa Daniel Melek Tartan Polis Nurtekin Odabaşı Doktor Tansu Aytar Hemşire Nurşin Demir Yargıç Coşkun Kara Geldim işte anneciğim, demek babam yine geziye çıkıyor Bıktım artık bu gezilerden Ne yapalım yavrucuğum onun işi bu Bak yine kazağını giymemişsin, hava serin üşüyecekse hiçbir bile üşümüyorum anneciğim, baksana bahar geldi Bu havalara hiç güven olmaz, sonra bir hastalanırsan derslerinden de kalırsın Sarıfama geçersen beni Paris'e götürecek misiniz? <gülüyor> Pazarlığa mı girişiyorsun? Sınıfını geçmen bizden ziyade senin için yararlı Yani götürmeyecek misiniz? <gülüyor> Baban iş durumunu ayarlarsa gideriz tabii Ama bu sınıf geçmenin karşılığı olarak değil um, O zaman ben de derslere boş veririm Bütünlemeye kalırsan bütün yaz çalışırsın O zaman da hiçbir yere gidemeyiz Kalacağımı sanıyor musun anneciğim? <gülüyor> Hayır canım Senin gibi çalışkan akıllı bir kız ailesini üzmez Gir bakalım Gel bakalım Noel Nasılsın bu sabah? Çok iyiyim babacığım. Oturun. Çaylarınızı koyuyorum. Yine seyyati çıkıyormuşsunuz. Heh, evet. Ama üzülme sadece iki gün. Yeni çıkan birkaç ilacı tanıtmam gerekiyor. Siz burada olmayınca bu koca evden bahçeden korkuyorum. Korkuyor musun? <gülüyor> Bak bu olmadı işte. Senin gibi kocaman bir kız korkar mı hiç? Artık büyüdün Noel. Tam on iki yaşına bastın. Annem de korkuyor. Aa. Sahi mi sandın? Aha, yok canım sen yokken biraz tedirgin oluyorum tabi Ama bu sadece seni özlediğimiz için Christian İyi ama geceleri köpekleri avladığı zaman korkmuyor musun sanki? Hep <gülüyor> Pen pencerelere bakıyorsun İşlerim biraz daha iyileşsin sizi Paris'e götüreceğim Orada yerleşeceğiz Sahi mi babacığım? Elbette sahi Hadi bakalım çayını çabuk iç okula geç kalacaksın Bitirdim bile <gülüyor> Öyleyse koş kazağını giy çantanı al seni burada bekliyorum Peki Yine kasabanın çocuklarını toplayıp okula götürecek misin? Evet. Bu artık alışkanlık haline geldi. Ne yapayım sevgilim? Benim için bir oyalanma oluyor. Seni Paris'ten alıp buraya getirdim. Böyle ıssız bir yerde yaşamaya mecbur bıraktım. Çok iyisin Sandra. Hayır sevgilim. Bunun iyilikle bir ilgisi yok. Beni mutlu ediyorsun. Seninle yaşamak çok güzel. 14 yıl geçtiği halde yine de çok güzel. Hala nişanlılık zamanlarımızda olduğu gibi heyecanlanıyorum her gelişinde. Gözlerim pencerelerden ayrılmıyor. Yanıma. Hayır, hayır olmaz. Şimdi Noel gelir. Bir çay daha içer misin? Hayır canım ben yavaş yavaş kalkayım. Firmanın arabası gelecek mi yine? Evet. Oo gelmiş bile. Pardesümü verir misin Sandra? Peki canım. Ben hazırım. Gel bakalım. Seninle bir öpüşelim. <gülüyor> Babacığım benim. Çabuk dönemi Hiç kuşkun olmasın işimi bitirir bitirmez döneceğim <gülüyor> Sanıra Allah ısmarladık Güle güle sevgilim Kendinize dikkat edin Seni geçirelim İyi yolculuklar İyi yolculuklar babacığım Hoşçakalın Sen burada beni bekle Noel Arabayı çıkarayım Peki anneciğim ne oldu anne? Omuzuma bir şey düştü. <gülüyor> Küçük bir dalmış. Kuşlar yuva yapmak için getirmiş olacaklar. Bakıyorum ağaçlardan düşen ufacık bir daldan bile korkuyorsun. <gülüyor> bir de babama hiç korkmadığını söylemiştin. Kim demiş korkuyorum diye? Boş bulundum o kadar. Yine arkadaşları alacak mıyız? Evet. Şu Ali'ni almasak? Ben onu hiç sevmiyorum. O nasıl söz Noel? Kendini beğenmiş o kalanın teki. Çok ayıp çok ayıp. Sen de sevmiyorsun. Sanki ben anlamıyorum muyum? <gülüyor> Hem Ali kötü yürekli bir kız. Sen de iyi yanlarını görmeye çalış olsun bilsin. Yok ki. Sevmediğin için sana öyle geliyor. Kenarda dur, arabayı çalıştıracağım. Peki. Atla bakalım. Çocuk da bahçe kapısının önünde olun. Hadi bakalım çocuklar. Atlayın arabaya. Ali nerede? Geliyor. Sanki onu beklemek zorundaymışız gibi ağır ağır geliyor. Doğrusu çok bozuluyorum ona. Noel. Dersleriniz nasıl gitti bugün? Çok iyi. <gülüyor> Ali hadi yavrum acele et biraz geç kalıyoruz. Merhaba Sandra teyze. Ne duruyorsun geçsene arkaya. Her gün sen öne kurulup gidiyorsun. Arada sırada da biz otursak nasıl olur acaba? Annemin yanı benim yerim. Bugün Sandra teyzenin yanına ben oturmak istiyorum. Oo, bu çok güzel. Noel yavrucuğum hadi geçiver arkaya kızım. Neden ama? Biz ev sahibi sayılırız. Bugünlük gönlü olsun. Yarın başka bir şey çıkarır. Ama hadi hatırım için. Peki anne geç bakalım. Gönlün oldu mu? Oldu. teyze size bir şey söyleyeyim mi? Söyle Sizin bu araba hiç rahat değil Ne yapalım? Daha büyüğünü alın Gün gelir o da olur Beğenmiyorsan bilme Noel Biz arkada öyle rahatız ki Sanki biz arkada hiç oturmadık O kadar kişi sığınca kımıldayacak yer kalmıyor Sen de biraz az yedi o kadar şişmanlama Hiç bile şişman değilim Sadece biraz topluyum o kadar <gülüyor> Ay, Topluymuş Ay, İyi tartışmaya kesin artık Benim bir şey dediğim yok ki Anne dikkat Kafa bırakmıyorsunuz ki insanda. Niye bu kadar ağır gidiyoruz? Görmüyor musun? Sis bastırdı. Siz buna sis mi diyorsunuz? Oo burada ne sis olur? Göz gözü görmez. Biliyorum. Bu kadarcık sisse bu kadar ağır gidilmez. Annem akıl mı öğretiyorsun? Kesin artık. Görüyorsunuz ya kızınız hep benimle uğraşıyor Sandra teyze Beni kızdırmaya çalışıyor Niçin yapsın sana öyle geliyor Hayır ben biliyorum masus yapıyor Ben zaten her şeyi bilirim Çiftliğimizde babam traktör kullanmama bile izin veriyor Hem görseniz öyle güzel kullanıyorum ki 18 yaşıma basınca babam bana Bir kadilla alacak değil mi Sen de herkesi güzelce ezeceksin Hiç de değil Anne bu kadar ağır gitmesek hava kararıyor Biliyorum kızım ama görüyorsun ki siz fazlalaştı Daha hızlı gidemeyiz tehlikeli olur Seyt duydum anne. Ben de duydum. <Gülüyor> Kendine geliyor. Evet Neredeyim Sandra Yavrum Benim Christian Christian Christian Ne oldu bana Yorma kendini Ne oldu bana Bir kaza geçirdin canım Kaza <Gülüyor> Noel Noel Dışarıda bekliyorum. Niçin? Burada değil. Gelsin. Daha sonra Sandra. Gelsin. Ona bir şey mi oldu yoksa? Görmek istiyorum. Görmek istiyorum. Kızımı görmek istiyorum. Lütfen Sandra. Kızı görmek istiyorum. Christian. Yalvarım doğruyu söyle bana. Kızıma bir şey mi oldu yoksa? Sana hiç yalan söyledin mi Sandra? Lütfen sözüme inan. Noel... Kızımız kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Eğer ona bir şey olsaydı ben şimdi bu kadar sakin olabilir miydim? <gülüyor> <gülüyor> Sana gülümseyebilir miydim? Haklısın Christian. Affedersin. Bir, benim neyim var? Kalça kemiğiniz kırılmış. Omuzunuzda da bir çıkık var. Hani, sakat mı kalacağım? Yok canım, o nasıl söz? Bacaklarımı oynatamıyorum. Alçayı aldık. Sakat kalacayım. Hiç merak etmeyin madem iyileşeceksiniz. <gülüyor> Yine eskisi gibi yürüyebileceksiniz. Kazayı bu kadar ucuz atlattığınız için memnun olmalısınız. Yoksa, yoksa benden daha ağır yaralanan da mı var? Sandra, yavrucum, ne olur biraz uyumaya çalış. <gülüyor> Yanımda Alin oturuyordu. Sandra, üzüyorsun. <gülüyor> beni. Yine saatiniz geldi madem. Güzel bir uyku çekecek, biraz daha iyileşmiş olarak uyuyamayacaksınız. Uzatın bakalım şimdi kodunuz mu? Christian, Ali nasıl? Sıkmayın kendinizi madem. Rahat durun. Ha, tamam, işte oldu. Durun yastığınızda düzelteyim. Rahatsınız diyeyim? Evet. Yalnız şey kızımı görmek istiyorum. Ben yanındayım Sandra. Uyanınca Noel'i de göreceksin. Ben demin bir şey öğrenmek istiyordum. Bir şey ama Neyit Uyudum Evet Siz bekleyecek misiniz? Gidip kızımı göreyim Üzülmeyin Yine de kazaya çok ucuz atlatmış sayılırsınız Noel yavrum. Nasılsın anneciğim? İyiyim. Ama kolun sarılı senin. Ah, kaza sırasında çarpmışım anneciğim. Ama nereye çarptığımı hiç bilmiyorum. Doktor amca ilaç koydu. Hiç de acıtmadan sardı. İki güne kadar hiçbir şeyim kalmazmış. Sen de çabucak iyileşti. Evimize dönelim artık. Elbette iyileşecek. Yine eskisi gibi mutlu olacağız. Ya yürüyemezsem? Kim demiş yürüyemeyeceksin diye. Beni yine sabahlar okula götüreceksin... Ama artık başka şurukları almanı istemiyorum. Bundan böyle sadece beni götürürsün. Biliyor musun? Alin ölmüş anneciğim. Muay. Ah, Alin ölmüş mü? Tanrım. Tanrım. Doğru mu bu? Sandra. Christa. Sandra rica ederim. <Gülüyor> Sandra lütfen. Nasılsın sevgilim Daha iyiceyim Doktor bir süre tekerlekli iskemleyle dolaşacağımı söyledi Sonra da koltuk DNA ile gezecekmişim Sanırım bir yıl sürer bu Noel nerede Okula bıraktım Ali'ni bir türlü unutamıyorum Rüyalarıma giriyor Ben, ben bir ölüme sebep oldum Christian kötü, kötü Çok kötü bir şey bu Kazaydı bu işte senin bir suçun yok ki Kaza olmadan bir süre önce ona kızmıştım. Keşke yapmasaydım. Ne olur düşünme artık. Olan önüne geçilmez. Bak bugün hastaneden çıkıyorsun. Evimize gideceğiz. Ne güzel bir şey değil mi? Ali aklıma geldikçe sevinemiyorum. Kendini toparlamalısın Sandra. Birkaç gün sonra duruşmaya gireceksin. Kazayı anlatman gerekecek. Bu işte senin bir suçun yok. Ama önce kendin inanmalısın. Yargıcın karşısına çıkmak korkutuyor beni göreceksin sevgilim. Göreceksin her şey yolunda gidecek eminim. Şimdi kararı bildiriyorum. Madame Sandra Andre'nin araba kazasında hiçbir suçu olmadığı, tanıklar ve delillerle sabit olduğundan Beraatine karar verilmiştir. Sandra, sevgilim gördün mü beraat ettin? Hepimize geçmiş olsun. Teşekkür ederim Christian. Christian. Efendim canım? Onlarla konuşmak istiyorum. Kimlerle? Ali'nin anne babasıyla. Ne olur iskemlemi o tarafa sürü lütfen. Sandra. Ne olur Christian. Ne olur yalvarırım. Peki iyi söyledim. Madame Clara. Ne istiyorsunuz? Çok üzgünüm. Bunu bilmenizi isterim. Üzgün olmanız Ali'nimizi geri getirmez. Biliyorum madam Clara. Ama inanın ki Ali'nin yerine ben ölseydim. Belki de daha iyi olurdu. Üzülmeyin Bugün bizim kapımızı çalan felaket yarın sizinkini çalar Madame Clara Karşımıza geçmiş üzüldüğünüzden söz ediyorsunuz Söylediğiniz saçma sapan cümleler acımızı hafifletir mi sanıyorsunuz Yüzünüzü görmeye tahammülümüz yok bizim anlıyor musunuz Kızımızın ölümüne sebep oldunuz Kendinizi suçsuz mu sanıyorsunuz Madame Clara Gidelim Sandra lütfen Beni affetmeyecekler hiç affetmeyecekler, hiç, hiç affetmeyecekler. Hadi Noelcim, yatma zamanın geldi. Biliyor musun anne? Babam uzun süre geziye çıkmamıştı. Şimdi onun yokluğuna alışamıyorum. Bir hafta sonra dönecek Bu defa daha uzun kalıyor Hadi bakalım topla kitaplarını Yoksa yarın sabah kalkamaz Peki ah, ah, Bir dakika anneciğim sen eğilme Şu koltuk değneklerine de bir türlü alışamadım Teşekkür ederim yavrum Sanıyorum ki bir aya kalmaz Koltuk değneksiz yürüyebilirsin Hı. Ne oluyor bunlara? Bakayım mı yok, Hayır olmaz ha. Aa, Anne mı? Evet. Hırsız mı acaba Yok canım Buralarda hırsız ne gezi Belki de kapı rüzgardan çarpmıştır Çok Korkuyorum anne. Korkacak bir şey yok Hadi bakayım doğru yatağına ha, Bak görüyorsun ya açık kalmış ben şimdi gider kapatırım. Hadi pijamalarına giy bakalım. Peki anne. E, e, tamam. İyi geceler yavrum. İyi geceler. Işığı söndürme anne. Peki yavrucuğum. Tam bahçeye açılan kapısını kapamayı unuttum mu ne? Hı -hı. Kapadığım gibi geliyor ama ah, En iyisi gidip bir bakmak <Gülüyor> oh, Kapı aldığına kadar aç Nasıl olur? Oh. Oh. Her yanda ıslanmış iyice Halini gördüm. Kapıyı açtı bana baktı. Mutlaka rüya gördün yavrucuğum al, al bakayım. Şu suyu iç bakayım. Anne, anne gördüm diyorum. Ayrılma Ne olur ayrılma. Peki. Korkuyorum. Peki canım. Peki. peki kızım. Burada yatarım ben de oldu mu? Anne, Ali geri dönebilir mi? Dönemez. O öldü biliyorsun. Alfred Hitchcock'un bir kitabında okumuştum. Hem Alin dermişti okuyayım diye. Beni korkutmak için. Onda hayaletler, hortlaklar vardı. O tür kitaplar hayal mahsulüdür. Yani uydurmadır. Hadi bakalım uyu artık. Merak etme ben yanındayım. Peki anneciğim. Hadi canım. İyi uykular. İyi uykular. Yine ağlıyorlar. Evet. Duyuyorum. Dün mutfak kapısını açık bırakmış mıydın Danyel? Hayır mı adam kapatmıştım. Kilidini de takmış mıydın? Galiba takmıştım ama iyi hatırlayamıyorum. Bir şey mi oldu madem? Bütün gece çarptı durdu. Herhalde rüzgardan olacak. Bir daha unutma kilitli olmaz mı? Peki madem. Gitmeden önce de bütün kapıları kontrol et. Peki. İşim bittiğine göre gidebilirim, değil mi? Hava neredeyse kararacak. Gece bastırmadan kasabaya varmak istiyorum. Tabii Daniel. Tabii gidebilirsin. Durumum iyi olsaydı seni arabayla bırakmak isterdim ama hala kullanamıyorum. Hem sinirlerim de çok bozuk. Belki de bundan böyle hiç kullanamayacağım. Ayaklarınız iyileşecek madem. Üzülmeyin. Hastalık ayaklarımda değil Daniel. İçimde. O da geçer madem, o da geçer. İnsan Kısına kadar ben de seninle geleceğim Bugün Noel geçikti. Noel'i kim getiriyor? Okuldan bırakıyorlar Yine yağmur yağacak galiba Evet Etraf birden karardı Çok geciktim En iyisi ben hızlı gideyim İyi akşamlar maden İyi akşamlar danya Yağmur başladı. Noel de yine o kadar geçti ki. Neden bilmem. En iyisi bahçe kapısına kadar gitmeyeyim de, şu ağaçlardan birinin altına sığınıp bekleyeyim. kurulayım. Anne, inan bana onu gördüm. Yavrucuğum, çıkar artık aklından bu düşünceleri. Alin öldü, onu görmüş olman imkansız. Ama gördüm anneciğim. <gülüyor> Öğretmenim beni bahçe kapısında bıraktı. Ağaçların arasından eve doğru yürüyordum ki birer birer karşıma çıktı. On adım ilerimde bir ağacın yanında duruyordu. Belki de benzettin. Daniel evine gitmek üzere biraz önce çıkmış. Hayır, Daniel değildi. Ali'di. Öldüğü gün boynunda olan kolyesini sallıyordu bana doğru. Sanki onu da vurmak istiyordu. Üstelik kötü kötü gülüyordu da. Bana inanmıyorsun değil mi anne? Öyle olmayacak şeyler söylüyorsun ki. Yüzünü gördüm, örgülü saçlarını gördüm. Çillerini bile gördüm. Çillerini bile gördün ha? Alacak karanlıkta bunları seçmene imkan yok mu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Geliyorum. Buyurun. Azıcık sizinle görüşmek istiyordum madem. Buyurun. Yo, içeri girmeyeceğim. Hizmetçiniz Daniel, dün akşam kaçta ayrıldı burada? Dört buçuk beşti galiba. Niçin sordunuz? Kasabaya giden yolun kıyısındaki ormanda ölü bulundu. Ne diyorsunuz? Evet. Katil arkadan hücum etmiş. Ensesine ağır bir cisimle vurmuş. Bir odun parçasıyla sanırım. Ay, Tanrım. Kimden kuşkulanıyorsunuz? Araştırma devam ediyor. Kendisini nasıl tanırsınız? İyi bir kadıncağızdır. Kimseye kötülüğü dokunabileceğini, bir düşmanı olabileceğini sanmam. Öldürülüşüne biz de bir mana veremiyoruz. Bu kasabada yıllardır böyle şey görülmüş değil Son günlerde kızınız pek normal değilmiş öyle mi? Yani ne demek istiyorsunuz? Böyle bir cinayeti güçsüz bir kimse, bir çocuk bile işleyebilir He, Olamaz Kızınızın nesi var madem? Hiçbir şey yok Son günlerde bir garipmiş ama Bir takım hayaletler gördüğünden söz ediyormuş Uyduruyor, kaza sinirlerini bozmuş olacak Belki de madem, belki de sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim Kocanız ne zaman dönecek Sanıyorum öbür gün Hı, Gelir gelmez haber verin bize karakola uğrasın Peki niçin Konuşacağım Benimle de konuşabilirsiniz Ben de yardımcı olabilirim size Hayır madam. Bir sürede okula göndermeyin çocuğu Ama neden İyi günler madem Söyle bana. O gece Daniel'i gördün mü görmedin mi? Görmedim anneciğim. Niye inanmıyorsun? Ben sadece Ali'n'i gördüm. Yaklaştın mı ona? Hayır. Hatırlamaya çalış. Arkasından falan yaklaşmış olabilir misin? Hayır anneciğim. Hayır hayır hayır. Peki, peki peki canım peki peki. Hadi bakalım yatalım artık. İkimizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Ders çalışacağım. Olmaz Noel. Yarın öğretmenim Daniel yapacak. Yarın okula gitmeyeceksin. Neden gitmeyecekmişim? Yanımda kalmanı istiyorum. Sen de korkuyor musun yoksa? Hı. Neden? Senin hastalanmandan korkuyorum. Ben hasta falan değilim anneciğim. Babam gelsin göreceksin o bana inanacak. Hem artık ben senin kadar da korkmuyorum. O Alim bir daha karşıma çıkarsa tutacağım onu yakalayacağım. Bizi korkutmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Noel. Onu yakaladığım zaman bana inanacaksın. Beni çok üzüyorsun. Seni üzmeyi hiç istemem anneciğim. Ama sen de beni üzüyorsun. Hadi yatalım artık. Çok yorgunum. Demek yarın okula gidemeyeceğim ha? Baban gelsin o ne yapacağımıza karar verir. Benimle kalacaksın değil mi anne? Evet, evet canım. Benim yatağımda yat. Peki canım. Yine köpekler aldı. Evet Niye havladıklarına bakmayacak mısın anne Yok lüzum yok Uyuyalım daha iyi Hadi bakalım Yat yatağına şimdi İyi geceler İyi geceler anne Tanrım nereye gitmiş olabilir Aa. Noel Noel neredesin Noel Noel Noel Noel Noel Noel Buradayım Ne işin var gece yarısı bahçede Gel bak ne olmuş ikisini de öldürmüş Kim öldürmüş Kim olacak Ali Benim sevgili köpeklerimi öldürdü Noel bana bak Sen Ali'ni gördün mü Hayır bu defa görmedim Peki köpeklerini öldürdün nereden bildin Uyuduğum sırada hep bağırıyorlardı Sonra birden sesleri kesildi Merak ettim bakmak istedim ben niye uyandırmadın Dışarı çıkmama izin vermezdi Gel içeri girelim İşte sana bütün olanları anlattım Christian Çok korkuyorum Noel'in psikolojik bir bunalım geçirdiğini mi söylemek istiyorsun? Evet Kaza sonra da annenin ölümü sanırım onu çok etkiledi Yine de kızımızın bir cinayet işleyebileceğini Çok sevdiği köpeklerini öldürebileceğini sanmıyorum ben Ne olur onu bir doktora götürelim Burada bulunmadığın günlerde çok üzüldüm bir başıma olduğum için ne yapacağımı şaşırdım. Telefonumuz yok ki birini çağırayım. Biliyorsun arabayı da kullanamıyorum. Ne kadar sıkıntı çektiğini anlıyorum sevgilim. <gülüyor> Demek Ali ne gördüğünü söylüyor ha? Evet. Ama bu imkansız. İmkansız olduğunu ben de biliyorum. Sanırım kafasında kuruyor, hayalinde canlandırıyor. Sonra buna kendi de inanıyor. Ama ya Daniel'in öldürülüşü, arkasından köpekler... Demek ki ortada yolunda gitmeyen bir şey var. İşte ben de sana deminden beri bunu anlatmak istiyorum... En öyle hasta. Çok hasta. Belki de haklısın. En iyisi onu bir psikologa götürmek. Arkadaşının öldüğüne inanmıyor musun yavrum? İnanmıyorum. Gördüm çünkü. Hem o benim arkadaşım değildi ki. Kötü bir kızdı. Köpeklerimi de öldürdü. Bak yavrucuğum. Ali'nin öldüğü doktor raporuyla da tespit edildi. Biliyorsun gömüldü de. Niye bana inanmıyorsunuz? Gördüm işte onu gördüm diyorum. Hep peşimde dolaşıyor beni gözlüyor. Ama senden başka gören yok. Yani uyduruyor muyum? Bunu mu demek istiyorsunuz? Hayır yavrum uydurmuyorsun. Belki de sana öyle geliyor. Hayır hayır hayır. Peki yavrum peki öfkelenme. Bak ne diyeceğim bir süre burada kalmak ister misin? Neden? Burası çok eğlencelidir. Kapalı yüzme havuzumuz, çocuk bahçemiz, sinemamız her şeyimiz var. İyi ama... Ya okulu? Burada da çalışabilirsin derslerine. Sonra imtihana girersin. Yani sizce ben hasta mıyım? Yok. E, değilsin. Ama hastanede kalma mı istiyorsunuz? Çünkü seni Ali'nden kurtarmak istiyoruz. Heh. Nasıl olsa o beni burada da bulur. Belki de bulamaz. Deneriz. Hı? Ne dersin? Anneme babama sorun. Onlar karar versinler. Peki yavrum. Sen şimdi burada otur biraz. Ben onlarla konuşayım. Peki. Ne oldu doktor? Bir süre hastanemizde kalması iyi olur. Yani sizce Noel hasta mı doktor? Görünüşte hiçbir şeyi yok. İnandığı şeyleri mantıklı olarak savunuyor. İnandığı şeylere gelince tabii hepsi hayali. Anlattıklarına inanmadığımız kuşkuyla karşıladığımız için de son derece huysuz. Bir süre burada kontrol altında bulundurmamız iyi olur. Karar sizin. Ne dersiniz? İyileşecek mi? Sabit bir fikir haline gelen Ali'ni görmüş olma inancından kurtarabilirsek evet. Öyleyse kalsın Sandra değil mi? Evet Christian kalsın. Bugün karakola gittim Sandra. Hala cinayetle ilgili bir ipucu bulamamışlar. Onlara köpeklerimizin öldürüldüğünü de söyledim. Polis dikkatli olmamız gerektiğini bildirdi. Evimizi de gözaltında bulunduruyorlarmış. Noel'in hastaneye yatışından beri anormal hiçbir şey olmadı. Hastanede de işler yolunda gidiyormuş. Sen karakoldayken Noel'den de doktordan da bir mektup geldi. Ne yazıyor doktor? Noel Alin'den hiç söz etmiyormuş artık. Sakinleşmiş. Noel de mektubunda Alin galiba orada kaldı. Peşimden gelmedi diyor. Pazar günü gider onu görürüz olmaz mı? Pazarı niye bekleyeceğiz? Yarın gidip görsek. Sandra, iki gün için bir geziye çıkmak zorundayım yine. Ne diyorsun? Beni yalnız mı bırakacaksın? Müdürle bu defa ben gitmesem diye konuştum ama... ...olmadı gitmem gerekiyor. Sonra görüyorsun ki olaylar yatıştı, korkacak bir şey yok. Yalnız kalmak istemiyorum, ben de seninle birlikte gelsem. Bu benim de aklıma geldi ama... ...kalabalık gidiyoruz, arabada yer yok. Yalnız kalmak istemiyorum. Seviyorum. çocukluk ediyorsun. <gülüyor> Elimde değil. Aa, hadi bakayım yüzün göz. İki günün için bu kadar kıyamet koparılmaz ki Christian Aa, Amma da uzat Bu rüzgar da asabımı bozuyor Günlerdir kesilmedi gitti oh, oh. Saat 10'a geliyor Hiç de uykum yok Kendime bir kahve pişirsem iyi olur Şeker şurada Kahve de burada <gülüyor> Şu haline bak Sandra Kendi kendine yüksek sesle düşünüyor Çok da komik oluyorsun Ama korkuyorum Galiba korkuyorum Peki ama neden? Neden? Oh. Tabii rüzgar Ne olacak? Şu rüzgar asabımı bozuyor Tamam İşte Kahve mazarı En iyisi alıp odama çıkmak Acaba Acaba Noel sahiden görmüş olabilir mi Halini Oh Sandra Sandra saçmalıyorsun Sanki iş yaptın Christian Bırakıp gittin beni Beni öldürmeye kalksalar Kaçamam bile bu koltuk denekleriyle nereye gidebilirim ki? Hadi hadi düşünme artık Düşünme Sandra düşünme lütfen düşünme Yoksa bu gece çıldırabilirsin Sesimde bir çatlak çıkıyor ki O ne? Yanlış mı işittim? Evde bir var. var Kim var orada Kim var Odun açık Sandra Durma buralarda Seni almaya geldim Beni gönderdiğin yere götürmeye geldim Nerede olduğunu biliyorum Ama sen benden hiçbir şey saklanamayacağını bilmiyorsun Çık o perdenin arkasından Çık diyorum Yaklaşma <gülüyor> Ölümüme sebep oldun Oysa ben yaşamak istiyordum Suçlusun Hakkında karara varılmıştır Suçunun cezasını çekeceksin Kazaydı o Hayır, hayır kaza değildi. Beni sen öldürdün. Sen öldürdün. Şimdi sıra sende. Ay, sen Alin değilsin. Alin'im, Alin'im. Gözünü aç da iyi bak. Ay, hayır. Alin daha kısa boyluydu, daha küçüktü. Sen onun sadece büyümüş bir kopyasısın. Ben Alin'im. Senin canını almak Ay, için döndüm. Yaklaşma, yaklaşma diyorum yoksa. Ne yaparsın? Yaklaşma. Hi, <gülüyor> ha, hiçbir şey yapamazsın. Karara boyun eğeceksin. Yapma. Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin. Burak, bırak beni. Bırak beni. Bırak. Sakın! Sakın! Korkma sevgilim, korkma. Oh, bırak! Bırak beni! Hepini savcısı istiyorum. Kızım beni. Sandra, sevgilim nasılsın? İyiyim Christian. Ama çok korktum. Bitti artık canım. Alin'in annesi miydi o? Hayır, babasıydı. Aslında zaten normal bir adam değildi. Bu üzüntüyle aklını büsbütün kaçırmış zavallı. Kendini Alin sanıyordu. Onun gibi giyinmişti. Demek ki Alin'i gördüm derken Noel haklıydı. Evet sevgilim. Ne yazık biz de kızımızın hastalandığını sandık. Bir şey olmadığı için sevinmeliyiz Sandracığım. İyi ama hani sen seyahatliydin. Nasıl oluyor da burada bulunuyorsun? <gülüyor> Karakola gidip polisle görüştüğüm zaman komiser evden uzaklaşırsam belki bir çözüme gidebileceklerini söylemişti. Çünkü tehlike bizim çevremizde dönüyordu. Katil kimse senin evde yalnız oluşundan yararlanabilirdi. Böylece komiserle bir plan yaptık. Yalnız onlara bu planı sana bile söylemeyeceğime dair söz verdim. Sen evde yalnız olduğunu sandığın sıralar biz polisle birlikte pusu kurmuş bekliyorduk. Sonra eve bir gölge yaklaştı Mutfak penceresini açıp içeri girdi Tabi saklandığımız yerlerden çıkıp biz de arkasından usulca içeri girdik Ve seni tam zamanda kurtardık sevgilim Mösyö anne ne olacak şimdi Hastaneye götürülmek üzere Yola çıkardılar bile Bu kötü rüya bitti artık değil mi Christian Bitti sevgilim Yarın hemen hastaneye gidip Noel'i alalım İlk işimiz bu Sandra İkincisine gelince Evet Müdüre dilekçemi verdim İşimi Paris'e nakletmelerine söyledim Kabul etti. Christian Sevindin bu habere değil mi? Evet, evet Hem de çok sevindim Hadi bakalım şimdi güzel bir uyku yalım da Çabucak sabah olsun Yarın yeni bir gün Yeni bir yaşamdır sevgilim Turan'ın çevirerek radyoya uyguladığı Gölge adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat Efekt Ertuğrul İmer Cankut Ünal Oynayan sanatçılar Sandra Tomris Oğuzalp